günaydın sevgili açık dinleyicileri ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere Rio'dan seslenmeye devam ediyorum. 24 Haziran 2014'te dün Dünya Kupası'nda C ve D grubunun maçları oynandı ve bu iki grubun maçları da böylelikle tamamlanmış oldu. Günü İtalya-Uruguay Kosta Rica-İngiltere maçlarıyla açtık. D grubunda oynanan bu mücadeleler sonrasında Kosta Rika bir sonraki tura garantileyen takımlardan bir tanesiydi gruptaki ve İngiltere ile berabere kalarak grubunu birinci tamamlamayı başardı. Günün diğer kritik mücadelesi grupta İtalya ve Uruguay arasındaydı. İtalya ve Uruguay arasındaki mücadele çok şöyle bir öneme sahipti. İtalya'nın sadece bir puan alınması turu getirecekti İtalya'ya iki takımda üç puandaydı ancak İtalya 81. dakikada Uruguay'nin Godinle bulduğu böyle engel olamadı İtalya'nın e, mücadelesi ikinci yarının başından itibaren diyebileceğimiz bir süre zarfı içinde 10 kişi tamamladığını söyleyelim e, hakemin markizio e verdiği kırmızı kart ise oldukça tartışmalıydı İtalyan futbolcu takımına 10 kişi bıraktıktan sonra 59. yedek son yarım saatte İtalya direnemedi ve Uruguay'a 1-0 mağlup olarak turnumaya veda eden bir başka Avrupa takımı oldu. İtalya-Uruguay maçı arasındaki en büyük tartışma ise Suarez'in Giorgio Chiellini'nin omzuna sapladığı iddia edilen dişleriydi. İkili mücadele sonrasında Chiellini omzunu hakemlere göstermesine rağmen Suarez'in dişlerinin izinin orada çıktığını görmüş olmamıza rağmen daha sonraki fotoğraflarda. Hakemler bu pozisyonda Suarez'e kart göstermeden devam etti. Ve Suarez'in de bundan sonraki futbol hayatında nasıl bir ünvan alacağı iyice tartışılır hale geldi. Çünkü bu onun üçüncü ısırma eylemiydi. Daha önce ayakta oynarken Otman bak yer almıyorsam onu ısırmıştı bir tartışma esnasında. Sonra Liverpool oyuncusuyken ki hala öyle. Chelsea Ivanov için omuzunu ısırmıştı. Şimdi ise son kurbanı. Giorgio kendi ne oldu? Bir sonraki maçta yaralıp yaralamayacağı tartışılıyor. FIFA'nın maç görüntülerinden Suarez'e ceza vermesi gündemde. Onu da ekleyelim. İtalya bu sonuçla kupaya veda ettikten sonra da hem İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Abate hem de İtalya An milli futbol takım teknik direktörü Cesare Prandelli görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Bundan sonrası İtalya için yeni bir yapılanma süreci olacağı benziyor. Ayrıca Andrea Pirlo İtalya milli takımıyla son Dünya Kupası'nda oynadı. Aynı Gianluigi Buffon gibi iki efsane İtalya'ya veda etmiş oldu böylece. C grubu'nda günü kapatan mücadelelere geçelim. Günü kapatan mücadeleler büyük heyecana neden oldu? Özellikle Yunanistan-Fildiş sahili arasında oynanan maçta son dakikada gelen penaltı Yunanistan'ı bir sonraki tura taşıdı. Yunanistan böylece kupada kalan nadir Avrupa takımları arasında yer almayı başardı. İlk yüreği 1-0 önde kapatmıştı Yunanistan. Fildiş sahili birbiri bulmasına rağmen Samaras'ın 90-3'te. İlk bakışta tartışılan ama sonraki tekrarlarında gerçekten net bir penaltı olan pozisyonun ardından, net bir penaltı kararını doğrulayan pozisyonlardan topu ağlara gönderdi. Samaraz ve Yunanistan sağdan 2-1 ayrılmayı başardı. Ve tarihinde de ilk defa Dünya Kupalarında bir sonraki tura çıkmayı gerçekleştirmiş oldu böylece. Kolombiya ise... Dünya'nın en güzel futbolunu ortaya koymaya devam ediyor Japonya karşısında. Onlar da bir en altıdan golle e, öne geçtiler önce 1-0. Sonrasında Japonya eşitliği sağlatsa da ki Japonya eğer e, kazanmış olsaydı büyük bir farkla e, bir sonraki tura çıkacak takım olacaktı. O yüzden direnmeye çalıştılar. Ancak Ahmet Rodriguez ve Jackson Martinez'in Güzel oyunlarına, güzel gollerine direnemediler. Bu mücadele ayrıca şöyle de bir tarihi anlam taşıyor. Galatasaray'ın bir dönem kalesini koruyan Ali Farid Mondralon. Skor 3-1'e geldikten sonra Kolombiya'nın kalesine geçerek 43 yaşında Dünya Kupası oynayan en yaşlı futbolcu olma ünvanını ele geçirdi. Bundan önceki Şekor Kamerunlu Roger Millay'a aitti. Artık e, Kolombiya'nın sevgisi, efsanesi Alifavit Mondragon bu ünvana sahip oldu. C grubu Kolombiya'nın birinciliğiyle, Yunanistan'ın ikinciliğiyle tamamlandı. Bu sonuçların ardından da grup birincisi Kosta Rika, Yunanistan'la eşleşecek e, 29 Haziran'da Resife'de e, C grubunun birincisi Kolombiya'da Uruguay'la 28 Haziran'da Rio de Janeiro'da karşılaşacaklar. Böylece Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay, Hollanda, Meksika, Kosta Rika, Yunanistan oldu. Son 16'ya çıkan son 8 takım ve sırasıyla saydığım eşleşmeler bu şekilde gerçekleşecek. Günün maçlarına geçmeden bir haber daha Fildişi sahili dünya kupasından elendiğinden sonra takımın teknik direktörü Sabri Lamushi görevini sonlandırdığını açıkladı ve Fildişi sahilinde de Diadropa'nın son dünya kupası olduğunu hatırlatalım. E, 25 Haziran'da oynanacak maçlara geçelim. Hemen 25 Haziran'da Nijerya-Arjantin karşılaşması var. Nijerya için kritik bir mücadele olacak. Keza İran Bosna ile karşılaşacak. Aynı saatte İran maçı kazanır ve Nijerya kaybederse, Averajlar sabitlenirse, e, e, denk gelirse İran bir sonraki tura kalabilir F grubunda. E grubunda ise honduras İsviçre ile oynayacak. Ekvador Fransa ile karşılaşacak. Bu grupta İsviçre, Honduras, Ekvador ve Fransa'nın hala gruptaki e, akıbitleri netleşmiş değil. Ancak Fransa'nın şansı, birinci olarak çıkma şansı devam ediyor. Onu eklememiz lazım. O maçta Rio'da Jenerio'da oynanacak. Marakan'ın stadında. E, eylemlere gelirsek de bugün biraz internetten takip ettim eylemleri. Sao Paulo'da e, Evsiz işsizler hareketinin eylemi vardı. Onlar e, evlerinden edilen e, insanların kurduğu bir örgüt olarak daha iyi barınma koşulları istediklerini dile getirmek için belediye binası önünde e, işgal hareketlerini devam ettirdiler bugün. Ve Belediye yetkilileriyle görüşme talebinde bulundular Geceyi de orada konaklayacaklarmış gibi Fotoğrafları takip ettiğim kadarıyla öyledir Anlam çıkarabiliriz buradan Eylemler devam edeceğe benziyor Brezilya genelinde özellikle Brezilya'nın oynanacağı maçların olduğu günlerde Bunun daha sık gerçekleşeceğini söylemek mümkün Tekrar da hatırlatalım Kupadaki maçların sayısı da yavaş yavaş azalıyor. Cuma günü mesela hiç maç oynanmayacak. Cuma günkü programda eylemlere dair daha detaylı bilgiler aktarmaya çalışırız, gayret gösteririz. Vaktimiz yettiğince diyerek sizlere bugün için vela edeyim. Davao kadar hepinizi futbollu bu günler diliyorum.